Muhterem Müslümanlar Osmanlı Devleti'ni kuran ilk kurucu Osman Gazi Osman Gazi Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursa vaazetleri tefsirinde naklediyor. Erbab-ı bakabilirler. Osman Gazi dostlarından birinin evine misafir oluyor. Henüz de Söğüt kasabasında yeni yeni canlanıyor Osmanlı nüvesi. Yeni yeni konuşuluyor, kararlaştırılıyor. Osman Gazi bir dostunun evinde misafir kalıyor diyor. Evin sahibi olan vefalı dost Atlas yorgonlar örtüyor. Efendim pırıl pırıl çarşaflar seriyor. Yün yatağını seriyor, döşüyor ve kendisine efendim ''Buyurun istirahat edin, sabah abdestine, sabah namazının abdestini dökmeye inşallah müsaade ederseniz geleceğim.'' diyor. Ya, kemali edeple arka arka çıkarak kapıyı hafifçe örtüyor. ''Sabahleyin geliyor muhterem Müslümanlar, sabahleyin geliyor, ne görsün? Yatağın kılıfı açılmamış.'' dedemizin tabiri bu. Sabahleyin geliyor, bakıyor, yatağın kılıfı açılmamış. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ve dizinin üzerinde, ev sahibi, ezan okundu farkındayım, hemen keseceğim inşallah teala. Yani sabrınızı bitirmeyin inşallah, evet efendim. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ev sahibi geliyor, onu öyle seccadenin üzerinde görünce pek bir telaşlanıyor, aman efendim diyor. Bir hata mı oldu? Bir kusurum mu oldu? Sizi renciyle mi ettim? Niçin serdiğim yatakta dinlenmediniz? Çok çok reca ve istirham ediyorum. Bağışlayın beni. Efendim Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Kur'an'ın olduğu bir odada biz ayağımızı yatıp yatamayız evladım diyor. ulan dünya bin defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum tamam mı? dünya milyar defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum Osman Gazi Hazretleri muhterem Müslümanlar kalkıyor tabi kucaklaşıyorlar abdest namazlarını kılıyorlar. İsmail Akibur kesiyorum sözü tefsirinde diyor ki Osman Gazi'nin Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı Konyalı kardeşim Osman Gazi'nin kelamı ilahi kitabı Süphanî Kur'an-ı Kerim olan bu hürmet ve saygısından dolayı hanedan-ı cenab Cenabı Hak 635 sene dünya hakimiyeti belirliyor. Hem de nasıl mı hakimiyet? Nasıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzafferen ileri Üzengi öpmeye hasretli kaldı karbon elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir Osman Gazi'nin evladının eği ne döpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman Dudaklarımı ziyaret edin Osmanlı'nın üzengisini öptüm derdi. Ya Rabbi Ya Rabbi bize Kur'an ve İslam yolunda fahri kainatın izinde en ulvi ve en rabbani edeplerle insan olmayı mukadder eyle.